كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ Nitekim pek yerinde ve gerekli bir iş için Rabbin seni evinden çıkardığı zamanda mü'minlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştı. يُجَادِلُونَكَ <gülüyor> فِي Gerçek apaçık meydana çıktıktan sonra bile onlar bu hususta seninle münakaşa ediyorlardı. Sanki gözleri göre göre ölüme sevk ediliyorlardı.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 batıl olan şirki de ortadan kaldırsın. bi min al O vakit siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da ben size peş peşe gelecek melaike ile imdad edeceğim.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 Vurun onların parmaklarına. Zalike bi ennehum şaqullaha ve rasulah ve men yuşaqiqillaha ve rasulahu fe inna allaha şedidul iqab. Evet böyle. Çünkü onlar Allah'a ve rasulüne karşı çıktılar. Kim Allah'ın ve rasulünün karşısına çıkarsa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 ذَلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ كَيْدِ الْكَافِرِينَ İşte Allah size böyle yaptı. Çünkü Allah kafirlerin tedbirini zayıflatır. إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحِ وَاِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاِنْ تَعُودُونَ عُدْوَ لَنْ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 Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Ya Ey iman edenler, Allah'a ve رسولüne itaat edin. Kur'an'ı ve Resulullah'ın öğütlerini işitip dururken ondan yüz çevirmeyin. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا İtaat kulayla işitip dinlemedikleri halde bir de yalan atıp işittik diyenler gibi olmayın çünkü Allah katında Yerde gezinen canlıların en kötüsü, o düşünmeyen, sağır ve dilsizlerdir. وَلَوْ Şayet Allah, onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, onlara işittirirdi. Fakat onlara hak sözü işittirse bir de onlar yine yüz çevirir ve döner giderlerdi. Ya ay yehalalladin aman ustejibulillahi <Sessizlik> ve lima yuhikum. Wa'lamu annallah yapulu bein almaru ve kalbi ve annu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 amanatikum ve entüm te'lemون Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin bile bile aranızdaki emanetlerinize de hıyanet etmeyin ve'lemu ennema emvalukum ve evladukum fitne ve ennallaha indahu acurun azim Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız sadece birer imtihan konusudur. Büyük mükafat ise ahirette Allah nezdindedir. Ya eyyühellezîne âmenû in tettekullâhe yaj'al lakum furkânen ve yukeffir ankum seyyiatikum ve yaghfir lakum.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 وَمَا لَهُمْ أَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا الْمُتَّقُونَ لَا يَعْلَمُونَ Allah ne diye onları cezalandırmasın ki?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 Yok, eğer yüz çevirirlerse biliniz ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. وَاَعْلَمُوا أَنَّمَا غَلِمْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبِدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ وَاللّٰهُ Bir de malumunuz olsun ki, savaşta elde ettiğiniz ganimetin beşte biri Allah'ındır.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 sizi bundan kurtardı çünkü o bütün sinedelerin gizlediklerini pek iyi bilir. Wa iz yurikumuhum <Sessizlik> idiltaqaytum fi a'yunikum qalilan ve yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula. Wa ila Allah turja'ul umur.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 Bir de tam manasıyla sabredin, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Wa la tāku nukal lābi nharju min diarihim batra wari'a an nas wari'a an nas wa yasadun al sabi lil lahi wa lahu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 فَرَمَا مَا تَرَى أَتِيَ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ هاني şeytan onlara yaptıkları işi güzel gösterip şöyle demişti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 Melekler o kafirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak tadın bakalım cayır cayır yanmanın acısını diyerek canlarını alırken bir görmeliydim. İşte bu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 her şeye hakkıyla işitir ve bilir. Dolayısıyla herkese layık olduğunu verir. Gade min bi bi kullun Evet.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 Allah indinde bütün canlı mahlukat içinde en kötü olanlar inkarcılıkta ısrar edenlerdir ki onlar imana gelmezler. Allah indinde minhum, canlı mahlukat içinde en kulli olanlar <gülüyor>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 İnkar edenler, öne geçtiklerini hiç zannetmesinler. Onlar elimizden kurtulamazlar. وَاَعِدُّوا <gülüyor> لَهُمَّ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 Ey Peygamber! Allah sana ve seninle beraber olan mü'minlere yeter! Ya eyyühan nebiyyü harridil mu'minine ala'l-kitâl İyyekum minkum ışrûne sabirûne yeğlibû mi'eteyim Ve iyekum minkum mi'etun yeğlibûn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 Çünkü o kafirler, gerçeği ve akibeti anlamayan bir gruptur. El-âlehaffefe'llâhu <gülüyor> ankum ve alima enne fîkum zafan fe in yekum minkum 100 sabire tuglibu 200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 şeyin hatta vallahu edip allah yolunda hicret edenler manları ile ve canları ile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 işte gerçek mü'minler bunlardır. Bunlara bir mağfiret, pek değerli bir nasip vardır. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ